Münafıkların Özellikleri Korkaktırlar Özcan Yıldırım Korku, istenilmeyen bir şeyin başa gelmesi veya sevilen bir şeyin yitirilme endişesiyle ortaya çıkar. Korku, insanın fıtratında olan bir duygu olup, fıtrata yerleştirilen her duygu gibi hayra yönlendirilmezse sahibini zemmeden bir duygu haline gelir. Bahse konu olansa münafıkların korkak olmaları sürekli bir korku halinde yaşamalarıdır. Kendi içlerinde gizledikleri ve zahirlerine zıt olan duygularının açığa çıkması halinde tüm kurguladıkları ifşa olacağından bu ruh hali içerisinde bulunmaktadırlar. Kur'an ve sünnet onların bu korkularına şahitlik etmiştir başkalarına bir şey gelmesinden, değer verdikleri şeylerin kaybedilmesinden dolayı daima korku hali içerisindedirler. Bu yer yer can, mal, makam ve toplum nezdindeki saygınlık olarak ortaya çıkabilmektedir. Kur'an'da münafıkların korkaklıkları İman etmiş olanlar, keşke cihat hakkında bir sure indirilmiş olsaydı derler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de Onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur. Muhammed Suresi 20. Ayet Fakat hükmü açık bir sure indirilince, Açıklamaya muhtaç olmayan, apaçık ve hüküm getiren bir sure inince ve Onda savaştan söz edilince yani savaş emredilince ya da savaşa katılmayanların hükmü açıklanınca ya da savaşla ilgili olan konulardan biri açıklanınca bir de bakıyoruz ki kalplerinde hastalık bulunanlar ki kalplerin hasta olma niteliği münafıkların niteliklerinden birisidir. Kendi kontrollerini elden kaçırmışlar, arkasına gizlendikleri gösteriş maskesi yüzlerinden düşmüş, korkuları ve bu emir karşısında ruhlarının zayıflığı ortaya çıkmış, erkekliklerini rezil eden bir duruma düşmüşlerdir. Benzersiz Kur'an ifadesi bu ruhsal durumlarını eşsiz bir şekilde gözler önüne serercesine canlandırmaktadır. Kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Bu öyle bir ifadedir ki bunun benzerini söylemek mümkün değildir korkuyu dehşet derecesine vardıran, zayıflığı titreme derecesine, güçsüzlüğü bayılma derecesine vardıran bu ifadenin bir başka söz kalıbıyla ifadesi mümkün değildir. Bundan sonra ilahi ifade, insanın hayalini meşgul eden hareketlerle ve çağrışımlarla eşsiz bir durum almaktadır. Bu ifade imana yapışmayan, bozulmamış fıtrata ve tehlike karşısında kendisiyle süslediği utanmaya yapışmayan her çırtkan nefsin somut tablosudur. İşte hastalığın ve münafıklığın karakteri budur. Fizilalil Kur'an, Seyyid Kutup. O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir toplumdur. Eğer sığınacak bir yer yahut barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. Tevbe Suresi 56 ve 57. Ayetler Yemin etmelerinin sebebi korkak bir topluluk olduklarıdır. Yani başlarına gelecek musibetlerden korkarlar. Kalplerinde gerçek durumlarını açıklamayı sağlayacak cesaret yoktur. Onlar durumlarını açıkladıkları takdirde sizden korkarlar, sizin onlardan uzaklaşmanızdan, bunun sonucunda da düşmanların dört bir yandan gelip onları yakalamasından ve öldürmesinden korkarlar. Yürekli, cesur kişi gerçek halini iyi ya da kötü olduğu gibi açıklar. Fakat münafıklar korkaklık elbisesine bürünmüş ve yalanla bezenmişlerdir. Teysiul Kerimir Rahman, Abdurrahman Es Sadi. Bu iki ayet münafıkların korkaklıklarından bahsetmektedir. Saklanacak bir sığınak aramaları da kendi korkaklıkları ve Müslümanların yanında kendilerini ele verecek alametleri açığa çıkmasın diyedir. Kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koşuştuklarını görürsün. Olur ki Allah fetih verir veya katından bir emir getirir de, onlar içlerinde gizlediklerinden dolayı pişman olurlar. Maide Suresi 52. Ayet Size karşı cimridirler. Korku geldiği zaman görürsün ki onlar, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana bakarlar. Korku gidince de iyiliğinizi çekemeyerek sivri dinleriyle sizi incitirler. İşte onlar inanmamışlardır. Bunun içinde Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah için pek kolaydır. Ahzab suresi 19. ayet. Korku geldiği zaman görürsün ki onlar ölüm baygınlığıyla gözleri dönerek sana bakarlar. Ölümün korku ve dehşetinden gözleri dönmüş şu korkaklarda savaşta aynı şekilde korku ve dehşete düşmüşlerdir. Korku gidince de iyiliğinizi çekemeyerek sivri dinleriyle sizi incitirler. Emniyet mevcut olunca fasih, yüce ve beli ifadelerle konuşurlar. Kendileri için üstün mevkiler, kahramanlıklar, övünülecek özellikler taslarlar. Halbuki bütün bu söylediklerinde yalancıdırlar. İbni Abbas der ki ayette geçen selek hukum, incitirler kelimesi sizi karşılarlar anlamına gelir. Katade der ki ganimet olduğu zaman onlar topluluğun en cimrisidirler ve paylaşımda en kötü örnektirler. Sürekli bize verin, bize verin derler, biz de sizinle beraber bulunduk derler. Sıkıntılı andaysa onlar topluluğun en korkağı ve hakka karşı en aşağılık durumda olanlarıdır. Buna rağmen onlar hayra karşı çok cimridirler, yani onlarda hayır diye bir şey yoktur. Onlar korkaklığı, yalanı ve hayırsızlığı kendilerinde toplamışlardır. Şairin sözü onlara ne kadar uygun gelir. Barış olunca katı ve ağır bir merkep gibidirler. Savaş olunca da adeti tutmuş kadınlara benzerler. İşte bunun için Allahu Teala onlar hakkında işte onlar inanmamışlardır. Bunun için de Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah için çok kolaydır, buyuruyor. Böyle yapmak Allah için gayet basit ve kolaydır. i̇bn Kesir Korkuya iten sebepler Burada korkudan kastımız Allah korkusu veya kişinin kendi yetişme ortamından kaynaklı olarak benliğine yerleşmiş korku değildir. Kastımız münafıkların veya kalbi hasta olan kimselerin dünyaya dair korkularıdır. Nifak hareketinin çıkış zamanına bakıldığında, bütün savaşlarda ve toplumsal olaylarda korkularından çok farklı bir portre çizmişler, söylem ve eylemleri bir anda renk değiştirmiştir. Bunun birçok sebebi olsa da bunlara birkaç yönden temas etmek yerinde olacaktır. Baskın bir gücün olması Der ki esver ehlinin içlerinde beslediklerini dışa vurmama çabaları, karşılarında baskın bir anlayış ve inanç olduğundan dolayıdır. Medine'de münafıkların otoriteye karşı çıkmamasının sebebi de, otoritenin baskın olması ve bu konuda hiç kimsenin otoriteden rahatsız olmayışındandır. Müslümanlar Medine'ye ilk geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, devletin inşasını yeni yeni atarken, tek tükte olsa otoriteye karşı çıkma olabiliyordu. Hicret sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da konaklamış, Amr bin Afoğulları münafıkları geceleri Resulullah'ın kaldığı evi taşlamışlardı. Kubalılar ısrarla kal demelerine rağmen peygamber himaye ve komşuluk bu mu diyerek oradan ayrılmıştı. Başka bir olay da şöyle gerçekleşmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girerken yolun sağ tarafını tutup Hubla oğulları evinin yanına geldiğinde Abdullah bin Ubey bin Selül köşkünün önünde gururlu bir şekilde oturuyordu. Yanında da bir topluluk bulunuyordu. İbni Ubey, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine doğru geleceğini zannederek git sen seni davet etmiş olanlara in diye muhalefet etmeye cüret etmişti. Hz. Peygamber devrinde nifak hareketleri Ahmet Sezikli bu durum ilk zamanlarda cereyan etse de münafıklar sondaki zamanlarda değil bu tip hareketlere muhalif bir söz söylemeye cesaret edememişlerdir. Sebebi de kendi pozisyonlarının ayyuka çıkmasından korktuklarından dolayıdır. Nifak hareketinin çıkış noktasının en temel yerlerinden bir tanesi burasıdır. Baskın ve yaygın olan herhangi bir güç, Fikir söylem ve eylemin varlığın nifak tohumlarının ekilmesine müsait olan bir zemindir. Kişi burada kendi nefsinin oto kontrolünü iyi yapmalı, söylem ve eylemleri baskıdan kaynaklanan ve için dışa muhalefetini gerektiren bir mesele olup olmadığına dikkat etmelidir. Bir yerde bir yapı baskın olduğunda orada bulunanlar da kendilerini onlar gibi göstermeye çalışırlar. Kendi karakterleri ve söylemleri daha yerleşmemiş insanlarda bu çokça görülmektedir. İslami bir cemaat, yapı, bir bölgede veya kişinin kendi çevresinde baskınsa bunun olması muhtemeldir. Çünkü kişi hak bildiği hususu dahi karşı tarafa bu korkuyla aktaramayacaktır. Bu korku da onu iki yüzlülüğe, ameli nifaka itecektir. Bunun anlaşılabilmesi için bir örnek vermek yerinde olacaktır. Bir cemaat bünyesinde yer alan Fert, göreceli yönden görmüş olduğu yanlışı, yanlış anlaşılma duygusuyla karşı tarafa iletmez. Bunun sebebi de korkudur. Herkes aynısını yapsa da, yanlış anlaşılma ya da kaybedeceği bazı değerlerden dolayı buna sükut eder. Fakat zamanla bu kişi de iç acısı olmaya başlar. Bu birinci derecede insanın iki yüzlü olmasını beraberinde getirecektir. Çünkü göreceli olan, içtihada taalluk eden sabit şer'i naslarla çelişmeyen ve sadece kişinin bakış açısına göre yanlış olan bir hususa tabi olmayı kendisi peşiyle kabul etmiştir. Yani başka bir deyimle göreceli doğru ve yanlışlarda bir cemaate tabi olmuştur. Fakat ya makam korkusundan ya çevrenin tepkisinden kısacası dünyasından korktuğu için iki yüzlü davranmaya başlamıştır. Bunun en net örneklerini birçok kardeşimiz müşahede etmiştir, etmektedir. Bir kişi cemaatin içerisindeyken hararetle savunduğu, kürsüler parçaladığı ortamlarda tasdik ettiği bir öğretinin cemaatle ilişkisi bitince 180 derece dışına çıkabilmektedir. Dün savunduğu menhecle ilgili bir mesele onun yanında artık açık eleştiri haline gelebilmekte, hatta bununla da kalmayıp, ahlak dışı söylemlerle dün beraber olduğu insanların hürmetini çiğneyebilmektedir. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür ki saf değiştirildiğinde doğrular yanlışa, yanlışlar doğruya dönüşebilmektedir. Madem yanlış, madem hata bunu dün söylemesi gerekmez miydi? Böyle bir kimse kendi iç dünyasında yanlış saydığı ve besleyip büyüttüğü duyguları ne kadar süre beklettiyse o süre zarfında ikiyüzlülük yapmıştır. İki yüzlülerin ikinci ayağı ise, kendisinin önceki söylemlerini çok iyi bilen emir sahipleriyle yüz yüze gelmekten kaçmalarıdır. Bunların propaganda yapacağı, konuşacağı kimseler, kendisinin söylem ve eylemlerinden bir haber olan kimselerdir. Yapıdan ayrınsalar dahi, emir sahiplerine söylemeye cesaretleri asla yoktur. Çünkü korku, onları ikiyüzlü yaptığı gibi bu ikiyüzlülükleri dışarıda da devam etmesini beraberinde getirmiştir. Bu tip kimselerin aynı noktada durmadığı da başka bir gerçektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alametlerinden bahsederken, düşmanlık yaptığında haddi aşar buyurmaktadır. Dün beraber kenetlendiği kendisine İslam'dan ziyade, İnsanlığı öğreten yapısına karşı haddi aşarak, İslam ahlakını bir tarafa atarak adaletsizce eleştirmesi de bunun vakadaki bir yansımasıdır. Müşrik bir kimseye dahi adaletli olmayı emreden vahi arkasına atacak kadar haddi aşabilmektedir. Allah bizleri bu iki yüzlülerden muhafaza etsin. Baskın bir gücün kişiyi nifa etmesi meselesi sadece iç yapılanmayla ilgili değil, çevresel bir baskıyla da olabilir. Yoğun İslami faaliyet sahasında bulunan herhangi bir Müslüman veya herhangi bir cemaat, yaygın bir fikrin, anlayışın veya akidenin içerisinde kendisini bulur. Dolayısıyla çevreden kaynaklı bir anlayışa hatta akideye sahip olabilmektedir. Bu kişinin kalben mutmain olmasıyla bir araya geliyorsa herhangi bir problem teşkil etmez. Fakat kişi başka bir itikat taşıdığı halde bir topluluğun içerisinde onlara ait söylemler taşıyorsa bu kimsede nifaan galiz bir hali bulunmaktadır. Ortam değiştirildiğinde bir anda onlarla aynı söyleme kapılan nice insan var. Dün sapıklık, bidat hatta küfür dediği bir inanca ihtilaflı diyebilmiştir. Bu kimseler aslında bir itikada sahip değil, sadece fikir sahibidir. Yarın hangi söylemin tesiri altında kalıp, hangi dini din edineceği de meçhuldür. Sözün özü baskın bir gücün olması, kalbi bir maraz oluşturup, kişinin nifak ehli olmasına sebebiyet verecektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 41. sayısında yayınlanmıştır.